Medyen'den Mısır'a gidiş ve Tuva Vadisi Musa Aleyhisselam 10 yıllık müddetin dolması üzerine Şuayb Aleyhisselam'dan izin isteyerek zevcesi Safura ile beraber Mısır'a dönmeye karar verdi. Koyunlarını da yanlarına alarak kış mevsiminde yola çıktılar. Hazreti Musa'nın gayesi kardeşi Harun'u da yanına alıp İsrailoğullarını zulüm altında bulundukları Mısır'dan çıkarmaktı. Yolda şiddetli bir yağmur bastırdı. Bir kış akşamıydı. Her yer zifiri karanlıktı. Geceyi geçirmek üzere bereketli tur Dağına sığındılar. Bir mağaraya girdiler. Musa aleyhisselamın ailesi hamileydi. Bir çocukları dünyaya gelmek üzereydi. Bu soğuk, karanlık ve yağmurlu gecede ateş ve ışığa ihtiyaçları vardı. Hz. Musa çakmak çakıyor, yanmıyordu. Böyle sıkıntılar içerisindeyken Uzakta parlak bir ışık gördü. Ailesine oradan bir ateş alıp döneceğini ve bulundukları yerden ayrılmamasını tembih etti. Aslında onun gördüğü ateş, kendisini peygamberliğe hazırlamak için bir işaretti. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine siz burada bekleyin. ''Ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir kor parçası getiririm.'' dedi. El-Kasas 29 ''Resulüm, Musa hadisesinin haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine ''Bekleyin, eminim ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum.'' demişti. Tahe 9-10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 Ey Musa diye seslenildi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen nalinlerini, ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal tuva vadisindesin. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et.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 Müfessirler ayet-i kerimedeki çıkar ifadesine farklı izahlar getirip, işari manalar vermişlerdir. Bunlar, Kuşeyri'nin Letaif-ül İşârat ve Bursevi'nin Ruhul Beyan adlı eserlerinde şu şekilde açıklanır. İki nâlin, dünya ve ahireti temsil etmektedir. Kalbi dünya ve ahiretle ilgili meşguliyetlerden boşalt. Hak için her şeyden tecerrüt edip sıyrıl, ve Allah'ın marifet ve müşahedesinde fani olmaya bak. Beşer idraki mahduttur. Bu sınırlı idrakle nihayetsiz olan ilahi azamet ve esrarı layıkıyla kavrayabilmek mümkün değildir. Bunun için aklın nihai vazifesi teslimiyettir. Hz. Mevlana Kuddisesi Ruh, aklın hududunu şu misalle izah eder. Hasta olan bir kimse akılla ancak hekime kadar gider. Hekimin kapısında aklın vazifesi biter ve bundan sonra ona hekimin tavsiyelerine teslimiyet düşer. Nitekim marifetullah'a nail olabilmek de teslimiyetin büyüklüğü nispetindedir. Diğer bir ifadeyle de iki nalinini çıkar emri şu manaya gelir. Sen tabiat ve nefsten sıyrıl, nefsini ve ona bağlı şeyleri düşünmeyi bırak gel, delilin tefekküründen vazgeç. Çünkü müşahede ve ıyağından yani gözle gördükten sonra bunların faydası yoktur. Bu sebepledir ki Şeyh Şibli Hazretleri Allah'a vasıl olduktan sonra kitapların lafızlarından kurtulup, marifetullah ve müşahede deryasının enginliklerinde nice esrarlı manalara ermenin hazını yaşamıştır. Allah Teala Hazreti Musa'ya mukaddes tuva vadisinde nalinlerini çıkar diye emretti. Çünkü orası hakta Teala'nın huzuru, yaygısıydı ve oraya ayakkabıyla basılması uygun değildi. Ayrıca orada yanın ayak yürümek tevazu ve edep cihetinden en münasip olanıydı. Hz. Mevlana Kuddisesir ruh buyurur, İman nedir diye aklıma sordum. Aklım kalbimin kulağına eğilip, iman edepten ibarettir diye fısıldadı. Bu sebepledir ki ümmeti Muhammed'in seçkinlerinden olan Bişri Hafi ve Emsali Zevat yalın ayak yürümüşlerdir. Selefi Salihin de Kâbe'yi yalın ayak tavaf ederlerdi. Diğer taraftan mukaddes mekanda nâlinlerin çıkarılması emri, Musa aleyhisselamın ayaklarının oranın bereketinden istifade edip şeref yâb olması içindi. Ancak ne ibretlidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Miraç gecesi, Ey Habibim! Sen arş yaygısı üzerinde pabuçlarınla yürü ki, arş senin pabuçlarının tozuyla şereflensin ve arşın nuru sana kavuşma nimetine nail olsun denildiği rivayet edilmektedir. İki büyük mucize ile verilen nübüvvet. Nalinlerini çıkar hitabından sonra Musa aleyhisselama asasını yere atması emrolundu. Asa dev bir yılan haline geldi. Hazreti Musa korktu. Kendisine korkmaması, zira emniyet içinde olduğu bildirildi. Ayet-i kerimede buyurulur. Ve Musa'ya asanı at denildi. Musa attığı asayı büyük bir yılan gibi deprenir görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Bunun üzerine ey Musa, beri gel korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın buyuruldu. El-Kasas 31 Musa aleyhisselamın asası önceleri bir hikmetti. Sonra kudret oldu. Hem de Musa aleyhisselam kendisi taşıyamadığı zamanlar onun azığını taşıyan bir kudret. Yine Musa aleyhisselam yürümekten aciz kaldığı zamanlar ona binerdi.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 Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak tayin edip onunla konuşunca ve ona bazı teklifler verince kendisine hitaben şöyle buyurdu. ''Şu sağ elindeki nedir ey Musa?'' Tâhe 17 Musa Aleyhisselam da ''O benim asamdır. ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim, benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır.'' dedi. Tâhe 18 Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu yere at onu ey Musa dedi. Tâhe 19 Hz. Musa derhal emri yerine getirdi. Onu hemen yere attı bir ne görsün, hızla sürünen bir yılan değil mi? Tâhe 20 Bunu gören Musa aleyhisselam kaçmaya başladı. Ancak Allah Teala Al onu korkma, biz onu şimdi ilk haline döndüreceğiz buyurdu. Tahe 21. Abdülkadir Geylani Kudde Sessir Ruh bu ayetleri şu şekilde açıklar. Ayetlerde beyan olunan hadiselerin maksadı Musa aleyhisselamı Allah'ın kudretine muttalik kılmaktı, ta ki Firavun'un saltanatı onun gözünde büyük ve kudretli görünmesin. Diğer bir ilahi gaye de Firavun ve kavmiyle harp etmeyi Musa aleyhisselama öğretmekti. Böylece Allah onu Firavun ve ahalisiyle savaşmaya hazırladı ve Musa aleyhisselamı harikulade şeylere muttali kıldı. Zira Musa aleyhisselam önceleri çekingendi. Sonra Allah onun kalbini genişletti, kendisine hüküm, peygamberlik ve ilim verdi. Bazı müfessirler de Musa Aleyhisselam'ın asasını yere atmasıyla ilgili ayetin açıklamasında, bu hadiselerin Hz. Musa'nın iç dünyasına ait bir irşat mahiyetinde olduğunu beyan etmişlerdir. Musa Aleyhisselam, sağ elindeki nedir sualine cevaben, izafetleri yani fani alakaları zikredince, Allah Celle Celaluhu bunların atılmasını emretti. Nefs ve nefsle bağlantılı olan şeyler, koca bir yılan halinde temessül etti. Böylece Musa aleyhisselama nefsin hakikati gösterirdi. O ise korktu, ürktü ve ondan kaçtı. Bütün bunlarla ona bir bakıma şöyle denilmiş oldu. Ey Musa! İşte bu yılan, Allah'tan başka şeylere bağlılık vasfının ta kendisidir. Bu nefsani vasıf, şekillenmiş bir surette sahibine gösterilince ondan ürker ve kaçar. Ayet-i Kerime'de asanı at diye olunmasının diğer bir işari manası da, artık sen tevhid sıfatıyla sıfatlanmışsın. Senin bir asaya dayanıp güvenmen, senin için kendisine dayanacağın ve kendisinden yardım dileyeceğin fani bir varlığın olması, nasıl doğru ve yerinde olabilir? Nasıl olur da sen, o asa ile şöyle yapıyorum, ondan istifade ediyorum, ve onda benim için başka faydalar da var diyorsun. Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir. Yani mutlak tevekkül ve teslimiyettir. Her türlü talep ve istekten vazgeç şeklindedir. Hz. İbrahim aleyhisselam, melekler dahil bütün fanilerin yardımından müstani kalarak izafetlerden sıyrılmıştı. Bu şekilde yalnız Hakk'a tevekkül ve teslimiyet okyanusuna dalmasıyla ona ateş, serin ve selamet olmuştu. Nitekim Tevilat-ı Necmiye adlı eserde denilmiştir ki, Hakk'ın nidasını işiten ve onun cemalinin nurunu gören kişi, Allah'tan başka dayandığı her şeyi bırakır. Allah'ın fazlu kereminden başka bir şeye dayanmaz, nefsin arzularından sıyrılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: "Ümmetimin alimleri Beni İsrail peygamberleri gibidir." Bu hadisi şerifteki Beni İsrail peygamberleri gibi ifadesi ümmeti Muhammed'in alimlerini takrîm ve taltif içindir. Ebri Abdullah'tan Şeyh Ebu'l-Hasan Şazeli Hazretleri bu husustaki sadık bir rüyasını şöyle nakleder: Bir tahtın üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş, diğer bütün peygamberler de etrafına dizilmişlerdi. Onların etrafında da salih ulema vardı. Ben de durup onlara bakmaya ve sözlerini dinlemeye başladım. Bir ara Hazreti Musa, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle bir sual sordu. Ey Allah'ın Resulü! Ümmetimin alimleri beni İsrail peygamberleri gibidir buyurmuştunuz. Şimdi bana onlardan birini gösterir misiniz? Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bu diyerek İmam Gazali'yi gösterdi. Hazreti Musa da Gazali'ye bir sual sordu. Gazali bu suale on tane cevap verdi. Hazreti Musa cevabın suale uygun olmadığını, sual bir tane olduğu halde cevabın on tane olduğunu söyleyerek itirazda bulundu. O zaman İmam Gazali şöyle dedi. Bu itiraz sizin için devarittir. Çünkü Allah Teala da size ey Musa, o sağ elindeki nedir diye sormuştu. Bu sualin cevabının sadece o benim asamdır olması gerekirken, siz de birçok sıfatlar daha saydınız. Şazeli-i Kuddise sirruh devamla der ki, ben bu sırada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kadrinin büyüklüğünü, onun tahtı üzerinde, Diğer peygamberlerin de yerde oturmalarını düşünürken birisi ayağıyla bana öyle bir vurdu ki derhal kendime geldim. Meğer Mescid-i Aksa'nın kandillerini yakmakta olan kayyım imiş. Bana hayret etme, her şey Hz. Muhammed Mustafa'nın nurundan yaratıldı dedi. Bunu duyunca düşüp bayıldım. Ancak cemaat namazı kıldıktan sonra ayılabildim. Hemen kayyımı aradım. Fakat bugüne kadar bulamadım. Hz. Musa aleyhisselama ikinci bir mucize olarak, elini koynuna sokması emredildi. Musa aleyhisselam, bu ilahi emri yerine getirince, eli her türlü illet ve hastalıklardan salim ve parlak bir güneş gibi bembeyaz bir hale gelmişti. Adeta bir projektör gibi olmuştu. Çok şaşırdı sonra kendisine, elinin böyle parlak olmasından, sana ve başkalarına bir korku gelirse, elini tekrar koynuna sok. Böylece yine evvelki şekline gelir buyuruldu. Hz. Musa aleyhisselama verilen yedi beyza, bembeyaz, parlak el mucizesi, ayet-i kerimelerde şu şekilde anlatılır. Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak üzere o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. Tahe 22-23 Musa'ya elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Asa ve Yedi Beyza, Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır diye vahyedildi. El-Kasas 32 Böylece Allah Teala Musa Aleyhisselam'a iki büyük mucize ile birlikte peygamberlik vazifesi verdi. Dini tebliğ etmesini bildirdi. Bunun için de önce Firavun'a gitmesini emretti. Firavun'a Firavun'a git! Çünkü o iyice azdı. Daha 24. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam, Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. dedi. El Kasas 33. Daha sonra da kardeşi Harun'u kendisine yardımcı olarak istedi. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha fasihtir onu da beni tasdik eden bir yardımcı olarak beraberimde gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. El-Kasas 34 Allah Teala buyurdu, Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz, mucize ve yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. El-Kasas 35 Rivayete göre Cenab-ı Hak, Firavun'a git, çünkü o iyice azdı buyurduğu zaman, Musa aleyhisselam aile efradını ve davarlarını zahirde emanet edeceği bir kimse olmadığından, Ya Rabbi, ev halkım ve davarlarım ne olacak dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, muhafaza edenlerin en hayırlısı olduğunu hatırlatarak şöyle buyurdu. Ey Musa, beni bulduktan sonra başka ne istersin? Sen benim emrimi edaya koş, bana bağlan ve teslimiyet göster. İstersem kurdu koyunlarına çoban eder ve meleklerimi de ailene muhafız kılarım. Ey Musa, nedir bu düşündüğün? Annen seni denize bıraktığı zaman seni kim kurtardı? Bundan sonra seni annene tekrar kim kavuşturdu? Sen hani birini kaza ile öldürmüştün de firavun seni aramaya koyulmuş ve öldürmeye azmetmişti. O vakit seni ondan kim muhafaza etti? Musa aleyhisselam bu söylenenleri hem dinliyor hem de her cümlenin sonunda sen, sen, sen yarabbi diyordu. Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'a geldi.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 وحل العقدة من لساني يفكه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون وأخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Rabbim yüreğime genişlik ver, işimi kolaylaştır, Dilimden şu bağı çöz ki sözümü anlasınlar, Bana ailemden bir de vezir yardımcı ver, Kardeşim Harun'u, onunla beni kuvvetlendir, Ve onu işime ortak kıl, böylece seni bol bol tesbih edelim, Ve çok çok zikredelim, şüphesiz sen bizi görmektesin dedi. Allah, Musa'nın bu irticasını kabul ederek, ''Ey Musa, istediğin sana verildi.'' dedi. Sonra Hak Teala, ona olan nimetlerini ve ilahi muhafazasını şöyle hatırlattı. ''Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi annene şöyle vahyetmiştik. ''Musa'yı sandığına koy, sonra onu denize nile bırak.'' Deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, sevilmen ve nezaretimde yetiştirilmen için üzerine benden bir muhabbet koydum. Tahe 37-39 Hani kız kardeşin gidip ona bakacak birini size bulayım mı diyordu. Böylece seni gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri vermiştik. Ve birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye imtihandan geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre bu makama geldin. Ey Musa! Tahe 40 Seni kendim için elçi seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. Zikrimden uzak kalmayın. Firavuna gidin. Çünkü o İden iyiye azdı Tahe 41 43 Cenab-ı Hak Musa ve Harun aleyhisselama peygamber oldukları halde kendisini zikretmelerini emrettiğine göre Bu ilahi emrin bizler için ne kadar ehemmiyet arz ettiği aşikardır. Kalbi eğitim her mümin için zaruridir. İman cevher'inin merkezi kalp olduğu gibi Zikir cevherinin merkezi de kalptir. Zikir kalbe oturduğu zaman hakiki huzur haline kavuşulur. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükünete erenlerdir. Agah olunuz. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminana erer, huzur bulur. Er-Ra'd 28 Nisa suresinin 28. ayet-i kerimesinde buyurulduğu ve çile insan zayıf yaratılmıştır. Dini duygular kalpte yükseldikçe nefsani arzular oradan uzaklaşır. Din insanı sırf şekil planında görmek istemez. İnsan yüce bir varlıktır. Ulvileşmesi icap eder. Kalbi hayata geçilmeden zarif, hassas ve ince ruhlu bir Müslüman olabilmek mümkün değildir. Cenab-ı Hak ibadetlerin sadece şekil planında kalmasından razı olmaz. Mesela namazın kalbi bir teakkuzla kılınmasını murad eder. Ayeti kerimede buyrulur: Müminler felah buldu, kurtuluşa erdi. Onlar ki namazı huşu, kalbi kıvamla kılarlar. El-mü'minun 1 2. Aksi halde Cenab-ı Hak huşusuz Kalbi kıvamdan mahrum bir namazı istemez. Ayet-i Kerime'de, yazıklar olsun o namaz kılanlara, onlar ki namazlarından gafildirler. El-Maûn 4-5 buyurur. Yine Cenab-ı Hak, ruhunu zikirle ulvîleştirmeyen bir kimseye de şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Ez-Zümer 22 Zira kesafet sıkletiyle, yani günahların ve dünyevi alakaların ağırlıklarıyla dolu bir kalple, latif olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşılamaz. Kalbi nefsani afetlerden korumak için, Zikir bir zarurettir. Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam Nil nehrinin kenarında buluşup kucaklaştılar. Hazreti Musa kardeşi Harun'a, hadi firavuna gidelim. Zira Allah Celle Celaluhu, ikimizi de bununla vazifelendirdi dedi. Sonra ikisi birlikte dediler ki, Rabbimiz, doğrusu biz, onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azıtmasından endişe ediyoruz. Allah Teala buyurdu, Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Daha 45-46 Hadi firavuna gidin deyin ki, gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Eş şu ara 16-17. Ancak Allah Teala bu tebliği yaparken riayet edilmesi gereken üslubu da şöyle bildirdi: Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Tahe 44. Hak dostlarından Yezid el-Rakkashi er bu ayeti okuyunca şöyle buyurmuştur. Ey kendine düşmanlık edene bile merhametle muameleyi emreden Allah'ım! Kim bilir dost olup insanları sana çağırana nasıl muamele edersin? Cenab-ı Hak, Firavun'un tevhid akidesine gelmeyeceğini ilmi ilahisiyle bildiği halde, Musa aleyhisselama, ona karşı leyyin bir lisan kullanmasını emretmiştir. Bu talimat, Hz. Musa'nın şahsında bütün emri bil maruf ve nehy anil münker yapan müminlere bildirilmektedir. Yine bu hususla alakalı olarak Cenab-ı Hak, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müşfik, yumuşak, merhametli ve müsamakâr tebliğ metodunu, ayet-i kerimede şöyle methü sena buyurmuştur. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. Yapacağın bir iş hakkında onlarla istişare et. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159